Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedu ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ailemizi, evimizi, halimizi konuşmak için bir araya geldik. Aslında bu konuyu farklı meclislerde hepimiz konuşuyoruz. Bir de kendi özel iç ailemiz gibi, sohbet meclisimiz gibi bir ortamda tekrar bütün kardeşlerimize nasihatler barındırması, onları yönlendirmesi babından tekrar oturmuş olduk. Aslında hakkında belki binlerce konferans verilmiş, kitaplar yazılmış, makaleler yazılmış bir konu aile konusu. Ancak bugünlerde, hatta daha önceki günlerde kangren haline geldi. İşte hocam sizin deyiminizle evler yangın yerine Döndü. Bu konuyla ilgili böyle bir sürü başlık var ama temelden insanlığın ilk konusu işte Adem Aleyhisselam kadar eski olan bir aileden başlayarak bugünkü aileye gelip gelecek ailelere ne mesajlar verebiliriz bunları değerlendirmek için oturduk hocam Fahri hocam. Nereden başlamak gerekir aslında sözü de size bırakmak istiyorum burada hocam ama herhalde. Bu aile konusu sizin de farklı derslerde zikrettiğiniz gibi yani peygamberlerin de konusuydu. Nuh Aleyhisselam da, Adem Aleyhisselam da bugünkü aile dertleriyle uğraştı. Müslümanlık, İslam diye bir derdi olan herkesin ortak konusu bu. Fetva meclisine gelen soruların herhalde %80'i aile ile ilgili sorular. Ne diyelim hocam <gülüyor> aileye nasıl başlayalım? Bismillahirrahmanirrahim. aile dair Adem Aleyhisselam'dan biri konuşuluyor. Çünkü bu bir insan sorunu, insanlık sorunu. Söze girerken yani bu sorun çok eski dediniz ama bu asırda bugün bu sorun yeni bir şekil kazandı. Hani eskiler diyor ya, Bindiği dalı kesmek. Bindiği dalı hani bu ormanda herhalde tam tarif edilir. Bir ağacın bir dalında oturuyor insan. Oturduğunun sağ tarafını kesiyor. Yani kestiği yer kendi düşeceği yer. İnsanoğlu Adem Aleyhisselam'dan beri, Lut Aleyhisselam'dan beri sorun yaşıyor ailede. Ama erkeklerin Babaların, delikanlıların, kadınların kendi bindikleri dalın kesildiğini anlamadıkları bir dönem ilk defa yaşıyor insanlık. Bu ne demek? Yani bugün çocuklarımızın yetiştirilme tarzı şımarık, beğenmez. Bu beğenmezlik önce cep telefonu bu oyuncaktan başlıyor. Sonra eş beğenmiyor, dönüyor. Bunu anneler, babalar görüyorlar. Oturduğumuz semtte, ailemize giren çıkanlarda bu görülüyor. Yaşadığımız topraklarda e, sosyal yapı, siyaset, çıkan kanunlar, yönergeler bunlar izleniyor. Mesela mahkemeler %100 taraflı başlıyor mahkemeye. Yani bir kadın, taraf değiliz bu konuda şüphesiz, yani şu manada söylemiyoruz bunu, bir manada değil. Bir kadın bir erkeği öldürse adalet bulunsun diye mahkemeye geçiliyor. Bir erkek bir kadını öldürmeyi değil, hızlı üflemeyi düşünse zaten mağlup başlıyor mahkemeye. Doğru mu kadının haksız olması veya haklı olması? Hayır. Yani asırlardır erkek bunu yapıyordu. Erkeğin ki canavarlıktı. Canavar dişi olunca ne değişiyor? Yani canavar dişi olunca bir şey değişmiyor ki. Parçalayan kurt dişi kurt olsa yani acımıyor mu parçaladığı? Kuzuyu yemiyor mu? Bugüne kadar Avrupa'nın egomanyasında ortaça mantığıyla yürüttüğü dünya kültüründe ve doğunun çirkin kültüründe erkek yargısız, düşüncesiz, hakim durumundaydı. Kadını eziyordu, çocuğu eziyordu, yuvayı yıkıyordu. Bu değiştirilip yerine canavarın dişisi getirilince Dünyanın düzelmesi mümkün değil, ailenin düzelmesi mümkün değil. Derdim benim, bundan medet umuluyor şimdi. Bu medet ummanın ne kadar çocuksu bir şey olduğunu, çok kısa bir zamanda bunun yaprak dökeceğini, hatta köklerinin çürüyeceğini ne yazık ki anlayamıyoruz. Bu sebeple bugüne kadar insanlığın aile sorunu vardı. Ama bugün bu aile sorununa bir sorun daha ilave edildi. Aile sorunu diye bir derdi olmayan nesil geldi. Ne boşanmaktan çekiniyor, ne dul kalmaktan çekiniyor, ne çocukların ortada kalmasından çekiniyor, ne nafaka ödemek yıldırıyor, ne hapis yıldırıyor. Bir gözü dönmüşlük. Yani Fahri Hocam, İnsanın gözü dönmek diye bir deyim var değil mi? Evet hocam. Var. Toplumun gözü dönmek diye bir deyim yeni çıktı o zaman. Demek Toplumun hocam gözü söyledi. döndü. Evet. <gülüyor> Mesela yani genç bir insan hanım boşuyor veya genç bir kadın boşanma davası açıyor. Duydunuz mu e, ne derim akrabalara diye çekindiği için bir türlü boşanamıyor. Ne derim diye bir şey yok. Yani boşanmak herhalde böyle bir... Markete gitmek gibi oldu hocam. Yani mahkemeye gitmek markete gitmek gibi oldu. Doğru. Böyle tükürmek kadar basit e, oldu. Yani e, mesela kadınlar geliyorlar. Bu erkekler de geliyor. İşte anlatıyor anlatıyor anlatıyor. Hocam Çocuğumun hatırı için katlanıyor yoksa katlanılmaz diyor. Halbuki çocuğun hatırı için katlanmadığının şahidi anlattığı üç sene beş sene katlanmamış. Dökülme noktasına gelince çocuğun üstüne dökülmesin diye diyorsun. E bir de bardak sallanmış dökülüyor bu. Ondan sonra çocuğun hatırı için dökülme duası yapmanın bir manası yok. Benim kanaatim gördüğümüz binlerce örnekten sonra yani evet ale faciası büyük facia. Yangın gibi, sel gibi, deprem gibi. Fakat bunu hissedememek ve bunun oluşum sürecini kör kör seyretmek zannediyorum bu faciadan aşağı kalır bir tarafı. Yoksa ne diyorsun Fahri Hocam buna? Yani hocam sizin de ifade ettiğiniz gibi yani dediniz ya yani bu dul kalmayı kim ne der boşanmayı kim ne der insanlar ben yaptım oldu hocam eskiden siyasette vardı biliyorsunuz bu kimse ilgilendirmez gibi bir tavır içerisindeler az önce dediniz ya bardak zaten taşma noktasına geldi ama çocuğu bu buna sebep göstermek çocuk için katlandım aslında katlansaydı belki böyle olmayacaktı katlanmada samimiyet sorunu var orada. Evet. E mesela daha önceki çok küçük miligramlık bir katlanacağı şey vardı. Katlansaydı bu, bu, bu hale gelmeyecekti. Şimdi litreler hacmine geldi, evet. büyüdü. Katlanıyorum diyorsun. Katlanılamaz ki bundan sonrasına artık. Evet. Bir de e, bunun istedilmediğinden bahsettiniz hocam. Yani bu facia dediğimiz şey e, yani hani bireysellik ön plan olunca hani, e, şöyle bir fıkra var hocam. E, temel e, 20 kişilik ekibiyle, tayfasıyla e, Karadeniz'e açılıyor da tekne alabarı oluyor. 19 kişi ölüyor hocam. Tek başına geri dönüyor. Soruyorlar temele hayırdır ne oldu? Temel diyor ki az daha kaza çıkıyordu diyor hocam. Evet, az yani daha şimdi daha temel kurutulduğu için 19 kişinin ölmesi şimdi burada da insanlar bireysel mesela bu işi biz siyasi olarak, aile bakanlığı olarak pratikte değil ama kağıt üzerinde çözmeye çalışıyoruz. Bu da o kangrenin e, derecesini artırıyor bence. E, problemlerin sayısını artırıyor. E, pratikte e, uygulamada çözüm üretilmiyor hocam. Siyaset üretilmiyor. deyince Sahir hocam sen de buna e, mülahazanı belirt. Aile ve din ve vatan gibi bunları daha itikadımıza uygun sıralım. Yani dinimiz insanımız, vatanımız gibi sıralamaya tabi tuttuğumuzda bunlar mesela seçimi etkileyecek mi etkilemeyecek mi şeklindeki bir yakın vadeli hesaplar üzerinden düzeltilmeye çalışıldıkça batırılması kaderdir. Hiç mümkün değil. Yani din konusunda dini siyasete alet etmek eskiden çok yaygın bir kavramdı. Bizim gençliğimize daha fazla dini siyasete alet ediliyor diye hep konuşulurdu. Dinin siyasete alet edilmesi, ailenin siyasete, politikaya alet edilmesi, vatani meselelerin kısa planlar üzerinden değerlendirilip, günlük menfaatler üzerinden değerlendirilip kararlaştırılması bir yatırım, bir düzeltme değildir hiçbir zaman. Tabii her bakın hocam der diyor yine pansuman tedbir der diyor. Pansuman tedbir evet. Yani... yani ciğer çürümüş. istediğin kadar yara bandı sürüyorsun evet. sen yani evet. ciğer yarayı düzeltmiyor bantla. Dolayısıyla bugün şüphesiz bu sadece Türkiye'nin sorunu değil ama salih hocam. Ya yani bütün dünyanın sorunu. Ve işin garibi refah düzeyi arttıkça toplumların ailenin çürüme oranı da artıyor mesela Afrika'da açlık çeken ülkelerde e, oradaki Müslüman olanlarda ve olmayanlarda bizdeki aile çürüklüğü diye bir şey yok. Çünkü çürümeyi hissedecek işte bir boş vakitte yok hocam. Boş vakitte yok. Anlayış. Fitne ortamı yok. biraz daha az oralarda belki. E, bir bu alakalı. özellikle aileyi konuşurken refah düzeyi ikinci olarak da e, insanların İletişim imkanları arttıkça anlaşmış olma imkanları da artması gerekirken. Tersine oluyor hocam. İletişim arttıkça sosyal iletişim, sosyal medya vesaire arttıkça. Mesela cep telefonu bağlantısıyla e, imkan kurdukça bakıyoruz ki insanların e, kopma oranları da artıyor bu sefer. Birbirlerinden kopmaları da artıyor. Mesela bundan 30 sene önce Ağar hocam bir Nisan sabahleyin işine çıkıyordu değil mi? Ee, sabah 8'de işe çıkmış birisi, akşam 7'de geliyor. O arada yani günde 5 defa telefonla görüşüyorlar mı? İş yeri telefonuyla kim görüşecek Kontur yazıyor devamlı. Yani, telekom, PTT, o zaman PTT'ydi. PTT ücret getirip duruyor. Yani kaza olacak da bir şey olacak da değil mi? Öyle değil miydi? Acil. tabi hocam ben 88'de Mardin'de göreve başladım öğretmen olarak. Cumartesi çıktım memleketten Pazar günü akşam vardım Mardin'e buçuk saat otobüs yolcundan sonra Gece 11'de bir imam arkadaşın evinden Köydeki PTT ajantalığı diye bir şey vardı Böyle bir tabela vardı bizim Tek bir telefon vardı köyde Oraya haber bıraktım Babama söylersiniz ben Mardin'e ulaştım diye İletişim böyle bir şeydi Ama sevgi, ilgi, muhabbet Çok daha fazlaydı Şimdi ise sabah 8'den itibaren akşam 7'ye kadar 8'e kadar yani telefonu kapatıyorlardır ara sıra zannediyorum. Yani hocam bazı telefonlarda özellik var diyor ki bugün elinde 6.5 saat tuttun diyor mesela. Ee yani bu mesai 8 saat yani 6.5 saat telefon elinizde tuttunuz diyor özellik gösteriyor. Ama ne oluyor? Bu ailenin bu kadar iletişimden sonra Mezarda bile beraber gömülmeleri lazım gibi zannedilirken o soğukluk nedeni oluyor. Bununla da kalmıyor. Hadi neyse soğukluk nedeni oldu diyoruz. Eşlerin birbirlerinin hatalarını yakalayıp aileyi dağıtma nedeni oluyor. Evet. Sen şununla görüştün. Sen görüşmelerimde kanalları hocam ailenin dışına taştı. Yani asıl aile bireyleri de değil de e, lüzumsuz gereksiz e, Kanallar artınca, imkanlar artınca konuşulması gerekenlerle konuşmuyoruz. Ee, hani öyle bir karakötür vardı. Çocuk diyor ki anne babamın şarjı, telefonun şarjı bitse de benimle konuşsalar diyor. Yani çocuk böyle içinden böyle geçiriyor demek ki. Onu karakötüre çevirmişler. Ee, i̇letişim kanalları yanlış tarafa doğru açıldı hocam. Ee, yani ilgi alanları e, çok sınırlıyken şimdi e, maalesef e, kapitalizmle birlikte, e, iletişimle beraber e, aynı evde olmamıza rağmen, e, aynı duyguları, aynı dertleri paylaşamaz hale geldik. Ama e, çok kişiyle haberleşiyoruz. Ama haberleşmemiz gerekenlerle maalesef haberleşemiyoruz. E, şöyle bir söz hatırlıyorum hocam. Hani en en uzak mesafe diyor ne Hindistan ne Çin'dir diyor. En uzak mesafe yan yana oturduğu halde birbirini anlamayan iki kafa arasındaki mesafe en uzak mesafedir. Bunu da teknoloji çözmüyor hocam. Biz e, teknolojinin her şeyi çözeceğini zannediyoruz. E, ama e, hani şöyle bir söz var. E, İşlerimi yoluna koyayım diye bir söz vardı hocam eskiden daha çok yani söylenirdi ama hani mezarlıklar diyor işte yarım kalanlarla doludur yani kim işlerini yoluna koydu ha, imanla yaşayıp inşallah cennete ulaştığımızda işlerimiz yoluna koymuş oluruz ama biz bunu teknolojiyle e, gelinen noktada imkanlarla sağlamaya çalışıyoruz Çocuklarımıza, e, bir baba olarak anne olarak her türlü imkanı sağdığımızı zannediyoruz. Maddi manada etiketli giysilerle ama çocuklarımızın ruhu ve gönlü hocam maalesef boş kalıyor veya birileri tarafından doldurulunca aile olma özelliğimizin de bir şekilde altı oyulmuş oluyor hocam. İşte <gülüyor> burada e, devletin sorumluluğunu taşıyanlar, insanlara hayrı öğretmek yükümlülüğü, bulunduğunu kendisinde görenler ve bizim tehlikenin asıl boyutunu yani bu hastalığı biz bu afeti görmüyoruz. Görmediğimiz için de gerçek çözümü arayamıyoruz. Yoksa şöyle bir gerçek var. Adem Aleyhisselam Havva annemizden beri kadın erkeğe erkek kadına düşkündür. Bu bir büyük gerçek. Bu kıyamete kadar değişmeyecek. Yani günün birinde kadınlar erkekleri, erkekler kadınları merak etmeyecek diye bir şey olamaz. Artı eksi bu var olacak. kıyamet gelir. İnsanoğlunun ömrü biter dünyada. Tamam böyle bir problem de kalmıyor zaten. Bunun bir tarafında da. Yani bu böyle bir gerçek. Bu gerçeğin öbür tarafı da kıyamete kadar kadınla erkek arasında sorun olmadı diye bir gün olmayacak. Olmadığı zaman ikisi de öldü demektir. Hatta bunun için evlenmiş olmaları da şart değil. Abiyle abla evde kavga ederler. Yani biz öyle bir ruhla yaratılmışız ki öyle bir kimliğimiz var ki şu 7 milyarın yaşadığı dünya tek başıma bana verilse herhalde uzayda boş yer var, buraya da gitsem diye düşünüyorum. Yetmiyor yani, yüreğimiz çok büyük bizim. E, 7, milyarın, 7 milyarı da emrimde olsa, yani ben hepsinin kralı olsam yine rahat etmiyorum, insanoğluyuz biz. E, i̇nsan, yani kanuniye izafe edilen bir söz var ya, dünya iki kişiye çok, iki kişiye az, bir i̇ki kişiye çok, çok. Evet. yani izah ettiği şey o mu söyledi bilmiyorum ama izah ettiği şey çok doğru. Böyle bir kimliğimiz var bizim. Dolayısıyla bir gün aileler kuruluyor. İşte 1980'de evlenmiş. Tam şu kadar 40 senelik aile çıt yok. Yani mümkün değil. Hemen hemen mümkün değil bu. İnsanoğlunun sorunu kadınla erkek baba ile çocuk Anne ile çocuk, kaynanayla gelin, damatla kayınpeder anlaşamıyorlar sorunu değildir. Bu tabii'dir. Tabii olmayan insanlığın cep telefonuyla bunu kapatacağını zannetmesidir. Oyuncakla çocuğu oyalayacağını zanneder gibi yetiştireceğini de zannetmesidir. Yani bizim idraklerimizde bir sorun.